Cumartesi günü duaları, Evra adı, ayetleri, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Sonra insanların sel gibi aktığı yerden siz de akın, Allah'tan mağfiret isteyin. Çünkü Allah affedici ve esirgeyicidir. O müttakiler, sabreden, dürüst olan, huzurda boyun büken,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 O vakit Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet. Bağışlanmaları için dua et. İş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zamanda artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Biz her peygamberi,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 Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı ve esirgeyici bulacaktır. Hala Allah'a tevbe edip ondan bağışlanmayı dilemeyecekler mi? Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Halbuki sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildir. Ve onlar mağfiret diledikleri halde Allah onlara azap edici değildir. Onların bağışlanmasını ister dile, ister dileme. İstersen onlar için yetmiş sefer bağışlanma dile. Allah onları bağışlamayacaktır. Bu onların Allah ve Resulünü inkara yeltenmeleri yüzündendir. Allah, fasıklar güruhunu doğru yola yöneltmez. Kafir olarak ölüp, Cehennem ehli oldukları onlara açıkça belli olduktan sonra, akraba dahi olsalar, Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de inananlara. İbrahim'in babası için af dilemesi, sadece ona verdiği sözden dolayıydı. Ne var ki onun Allah'ın düşmanı olduğu kendisine belli olunca, ondan uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim, çok yumuşak huylu ve pek sabırlıydı. Ve Rabbinizden mağfiret dilemeniz, sonra da ona tevbe etmeniz için indirildi. Eğer bu emrolunanları yaparsanız, Allah sizi tayin edilmiş bir süreye kadar güzel bir şekilde yaşatır. Yükümlü olduğundan fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşılığını verir. Eğer yüz çevirirseniz ben, sizin başınıza gelecek büyük bir günün azabından korkarım. Ey Kamim, Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra da ona tevbe edin ki, üzerinize göğü, yağmuru bol bol göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Günah işleyerek Allah'tan yüz çevirmeyin. Semud kavmine de kardeşleri Sarihi gönderdik. Onlara dedi ki, Ey Kamim, Allah'a kulluk edin.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 Ey Yusuf! Sen bundan olanları söylemekten vazgeç. Ey kadın! Sen de günahının affını dile. Çünkü sen günahkarlardan oldun. Oğulları dediler ki, Ey babamız! Allah'tan bizim günahlarımızın affını dile. Çünkü biz gerçekten günahkarlardık. Yakup, sizin için Rabbimden af dileyeceğim. Çünkü o çok bağışlayan, ''Çok esirgeyendir.'' dedi. Kendilerine yol gösterici haber geldiğinde insanlara iman etmekten ve Rablerinden mağfiret talep etmekten alıkoyan şey, sadece öncekilerinin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesini yahut azabın göz göre göre kendilerine gelmesini beklemeleridir. ''İbrahim, sana selam olsun.'' dedi. ''Rabbimden senin için bağışlanma dileyeceğim.'' Çünkü o bana karşı lütufkar olmuştur. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne gönülden inanmış kimselerdir. Onlar o peygamberle ortak bir iş üzerindeyken, ondan izin istemedikçe bırakıp gitmezler. Resulüm, şu senden izin isteyenler, hakikaten Allah'a ve Resulüne iman etmiş kimselerdir. Öyleyse, bazı işleri için senden izin istediklerinde. Sen de onlardan dilediğine izin ver. Onlar için Allah'tan bağış dile. Allah mağfiret edicidir, merhametlidir. Salih dedi ki, Ey kavmim, iyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir. Davud, Andolsun ki,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 Bu ayeti duyduktan sonra secde edin. Arşı yüklenen ve onun çevresinde bulunanlar, melekler, Rablerini hamd ile tesbih ederler, ona iman ederler, müminlerin de bağışlanmasını isterler. Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tevbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru derler.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 Neredeyse yukarılardan gökler çatlayacak. Melekler de rablerini hamd ile tesbih ediyorlar ve yerdekiler için mağfiret diliyorlar. İyi bilin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Habibim, hem kendinin hem de mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahlarının bağışlanmasını dili. Allah, gezip dolaştığınız yeri de, duracağınız yeri de bilir. Bedevilerden geri kalmış olanlar sana diyecekler ki, mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu. Allah'tan bizim için bağışlanmamızı dile. Onlar, kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki, Allah size bir zarar gelmesini dilerse veya bir fayda elde etmenizi isterse, O'na karşı kimin bir şey gücü yetebilir? Kaldı ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Geceleri pek az uyurlardı. Seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi. İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, ''Biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz, bir tek Allah'a inanıncaya kadar, sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve öfke belirmiştir. Şu kadar var ki İbrahim babasına, ''Andolsun senin için mağfiret dileyeceğim. Fakat Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez.'' demişti. O müminler şöyle dediler, ''Rabbimiz ancak sana dayandık, sana yöneldik.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 onları kesinlikle bağışlamayacaktır. Çünkü Allah yoldan çıkmış topluluğu doğru yola iletmez. Dedim ki, Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. Resulüm, senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, bazan yarısını, bazen da üçte birini yatmadan ibadetle geçirdiğini,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 Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir.